1168 numaralı konu Übey'in evinde ailesine teravih kıldırması evet Übey bin Ka'b Hazreti Peygambere gelerek ey Allah'ın Resulü ben bu gece bir şey yaptım fakat nasıl olduğunu bilemiyorum, dedi, Hazreti Peygamber, o nedir, ey übeyi, dedi, übeyi, benim evimde bazı kadınlar vardır, dediler ki, biz Kur'an okumasını bilmiyoruz, sen namaz kıl, biz de seni takip edelim, ben onların önünde 8 rekat namaz kıldırdım ve vitir yaptım, dedi, onun bu yaptığı Resulullah'ın razı olduğu bir sünnet oldu, bunun için ona razı sünneti denildi.